Burası fabrikanın şey bölümü. Gene o mekanik atölyelerden bir tanesi. Burada o bitkilerin bez üret makinalarında kullanılan karaklar üretiliyormuş. Ve yukarıda da kalka herhalde o dönem o yıllarda yapılıyor. Evet. İşçi sağlığı o dönemlerde öyle ön plandaki duvarlarda hala kötüymüş. Hala duran şey afişler vardı. Aslında sanki o afişler hep fabrikanın <gülüyor> kapanmasına böyle bir gönderme yapıyordu. Yani evet, evet, evet. Orada ne bilim o kırmızı şeyin olması, yangın söndürme cihazının olması ama bir işe yaramazsa. Ama şöyle bir söndürebilir, bir Gerçekten o dediğiniz <gülüyor> çok etkileyici. Yani, bu yani şu anda bir felaketse burası Türkiye'nin evet. büyük bir hazinesinin potansiyelinin harcanarak e, evet. bir felakete kurban edilmesi ise evet. aslında bu çok rahat evet. kurtarılabilirdi. Hala şu anda burada e, hem evet. Türkiye ekonomisi için hem nazilli için sosyokültürel evet. ekonomik çok büyük değerler üretilebilirdi. Ne yazık ki, evet. arkada da e, galiba yanlış hatırlamıyorsam büyük e, bir mekanik atölye var. Burada evet. bir hoca olan diye kurallı tabiriyle adını ismini koydukları bir e, şey var. Torna makinasıyla hoca evet. adı verilmiş ki o dönemde de Türkiye'nin en büyük torna makinasıymış. Evet. Yani 1937'li fabrikanın açıldığı yıllardaki 37 e, 9 Ekim e, 1937 yılında açılıyor fabrika. E, Bu da Atatürk fabrika açışlara katılmazken. İlk defa Nazilli Sümerbank fabrikasının açılmasına çok önem verdiği bir proje bu. Çünkü örnek teşkil edecek tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek sosyal fabrika projesi. Ya yani bunun çok başarılı olmasını da istiyor ve hasta olmasına rağmen o dönemde doktorları izin vermiyor. Ama buna rağmen Nazilli'ye geliyor, fabrikayı bizzat açıyor.